Peki Blue dönemi ne zamandır? Ergenlik zamanında mı sorumluluk başlar yoksa 40 yaşından sonra mı sorumluluk başlar? Efendim bu konuda önemli bir mesele ve yanlış anlaşılan meselelerden biridir. Çünkü dinde sorumluluk devreleri 5 devredir. Biz bunu bir devreye indirmişiz. Bakın dinde diyorum. Hem de fıtratta da 5 devredir. 7 yaş dönemi var. Bu mümeyyiz yaşı sayılır. Çocuk 1 derece mesuldür. Yani 7 yaşındaki bir çocuk belli işleri yapabilir, belli sorumlulukları alabilir, sorumlu tutulabilir. Mümeyyizlik sayıldığı için. Mesela ona namaz emredilebilir, namaz kıldırılabilir. Yanlış iş yaptığı zaman belki gün gelir kınanır. Yani bunlar dinde caizdir. 7 yaş birinci kerte, birinci mertebe. Bundan sonra 15 yaş. Artık erkeklik, sorumluluk, bilinç gelişmiş adam olmuş. Yetmedi. Yani ermeyebilir 15 yaşında insan. 18 yaş. Yetmedi 25 yaş. İmam Hanefi yaş üzerinde çok duruyor. Buna rüşt yaşı diyorlar. Bir de mükemmellik dönemleri vardır ki 33 yaş. Yani yokuşun bitip de inişe geçtiğin dönem. Hiçbiri yeterli olmadı mı 40 yaş. 40'tan sonra artık hiçbir şey değişmez. En nihai mesuliyet 40 yaştır ki artık ondan sonra yaptığın hataların bir özrü, bir kabahati kalmaz. Artık pişmiş sayılırsın. Fakat Kur'an'dan anlıyoruz ki belli yaşlarda sorumluluk gittikçe artıyor. 7 yaş, 15 yaş, 18 ve 25, 33 ve 40. Peygamberliğin genelde 40'tan sonra gelmesi de önemlidir. O artık olgunluk yaşı. Dünyevi boyut kalmamış. Ahiret görünüyor ondan sonra.